Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Ee, bu akşam e, popüler bir konuğum var. Behçetçi dizisinde iki haftadır Şule karakterinin elinden düşmeyen kitabı Zuhur adlı romanın yazarı Bülent Yıldız konum efendim hoş geldiniz hoş bulduk sana sağım <gülüyor> şimdi Behçetçi şeyini attıktan sonra Bülent seni Erbiyat eleştirisi yazılarından vesaireden tanıyoruz dolayısıyla işin şimdiye kadar daha masanın kuramsal tarafında ee, ...oturan bir adamdın. Evet. Ee, neden böyle bir risk... E, ...aldın da... E, ...omlet nasıl yapılır yapılmaz... <gülüyor> ...diye anlatırken... ...oturup yumurtlamaya kalktın? Ee, <gülüyor> güzel bir soru. Hiç düşünmemiştim bunu. Ama aslında... ...ben her zaman... Hani ...yumurtanın nasıl yapılması gerektiğini... ...düşünmüşümdür. İyi yumurta nasıl yapılır? Osmanlı sarayında da vardır mesela. Evet. önce <gülüyor> yumurta yapıp yapmamasını bilip bilmediğine falan bakarlar. İşin esprisi bir tarafa. Ee, evet. Daha teorik kısımlarla uğraşmıştım ben edebiyat eleştirisi açısından bakıldığında. Ama e, bir de hani senin söylediğin az önce risk. Neden risk aldın? Ee, biraz sanatla uğraşmak Riskli, riskli bir şeydir. Dolayısıyla ben de hani böyle bir riski göze almayı düşündüm ve aldım. Neden aldım? Çünkü hani kuramsal şeyleri yazmak başka bir şey ama bunun hani estetik bir haz olarak nasıl olduğunu hissetmekle ilgili bir durum. Bunu nasıl hissederim diye düşündüm hep ve kafamda hep vardı hani bir roman yazma isteği vardı ama Hani tırnak içinde söylüyorum risk almadan e, bir roman yazmak gene risk alarak bir roman yazmak nasıl bir duygudur diye düşündüm. Çünkü onun kuramsal tarafıyla uğraşırken haliyle e, riskleri almış edebiyatçılarla hep haşır neşir oldum ben kuramsal açıdan. Dolayısıyla hani e, risk almak burada sanatı devrimcileştiren bir şey olarak düşünürüm ben. Bu yüzden de hani böyle kitab zuhur diye bir şeyi e, birden böyle hani... Yumurtadan, tavuktan çıkan yumurta misali. Evet öyle bir şey çıktı ve bu riski de almak istedim. Herhalde iyi bir risk aldığımı düşünüyorum. Ama tabii takdir şeydir, okurundur. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki şimdi şeyden, programdan önce de küçük bir kendi aramızda sohbet etmiştik. Evet. Bana şey gibi gelmişti e, şu konuştuğumuz e, fantastik ve toplumsal gerçekçilik hmm. e, muhabbeti. E, şimdi kitabı Zuhur'un e, kurgusuna, yazımına, e, e, tekniğine e, baktığımızda bir tür fantastik edebiyatın özellikle e, bilim kurguyu da içine alarak e, alet edebatıyla e, yazılmış bir toplumsal gerçekçi roman ...gibi geliyor bana. Öyle bir... ...şey bıraktı. Ee, sen ne diyorsun bu konuda? E, fantastik ve bilim kurgunun... ...alet edevatıyla, senin tabirinle... ...ya da olanaklarıyla... ...evet bir... E, ...toplumsal bir mevzuyu ele aldığımı... ...düşünüyorum ben de. Yani Tabii sen Çok net bir siyasal derdi var çünkü. yani En az bir. Var olduğunu düşünüyorum. Ben de o, evet. o hislerle... ...biraz yazmaya çalıştım. E, o toplumsal derdi birazdan geliriz muhtemelen. Hı hı. Ama hani sen söyleyene kadar hani dışarıda da konuştuğumuz biçimiyle bunun fantastik bir bilim kurgu eksenli değildi. Hani daha kurgusal, daha oyunsal hani hı hı. ben benim postmodernizmin olanaklarıyla evet. e, nasıl yapılabilir toplumsal bir mevzu. Bu açıdan hani toplumcu gerçekçiliğin dışında durarak aslında bakarsan bir e, arayış içerisinde bulundum. Evet. O yüzden hani daha deneysel Roman diye tabir ettiğim bir eksende var ettiğimi düşünüyorum bunun. Ama tabii ki toplumsal sorunlara değinmek e, kaçınılmaz bir şey. Çünkü zaten e, her şeyin e, eblehleştiği bir toplumda yaşıyoruz. Her şeyin saçmalaştığı bir toplumda yaşıyoruz. Ve e, e, bir de... Hakikaten öyle bir dünyada yaşıyoruz ki biz bundan kendimizi muaf tutamıyoruz. İnsani güdülerle muaf tutamıyorsunuz. Politik güdülerle muaf tutamıyorsunuz. Ya da muhalif güdülerle muaf tutamıyorsunuz kendinizi. Ben de tabii ki muhalif bir güdüyle hareket eden bir insanım. Muhalif bir duruşum var her durumda. Dolayısıyla hani bunları edebiyatınızda sanatınızda yapmadığınız zaman bir anlamsızlık varmış gibi geliyor bana. Ha. Ama bunları yaparken de hani o toplumcu gerçekçilerin içerik ve biçim eksenliği bakışından ziyade hani bunları daha oyun mantığıyla, bunları daha kurgusal bir mantıkla nasıl yapılabilirliğini hep düşünmüşündür kafamda. Yani kabaca şöyle söyleyebilirim. Postmodernizmin olanaklarıyla, hani senin tabirinle evet. bilim ve kurgu, fantastik edebiyatın teknik ve olanaklarıyla e, politik olanı nasıl birleştirebilirim kaygısı? Evet. Bende hep var olan bir kaygıdır. Dolayısıyla hani bundan ikisini harmanladığım zaman ortaya evet deneysel postmodern ve politik bir roman yazılabilir miyi sordum ve bunu yazmayı düşündüm. Evet bu roman hem bu anlamıyla, bu anlamıyla bakıldığında postmodern bir roman diyebiliriz ama öbür anlamıyla bakıldığı zaman politik bir roman da diyebiliriz. Son derece. Çünkü hakikaten söylüyorum ki e, bunlardan hiç kimse muaf değil. Çünkü çok başta da söylediğim gibi... Ee, ...anlayamadığımız, aslında anladığımız şeyler oluyor bu ülkede. Ee, Ermeniler katlediliyor, Hrantin katlediliyor. Ee, Aleviler zaten katledildi yüzyıllar boyu. Kürtler zaten katlediliyor. En son de katledildi. Ee, ama hiç kimse sanki bunun muhatabı üzerine değilmiş gibi. Hiç kimse üzerine alınmıyor. Ee, bunu ben yapmadığıma göre birileri yapmış olmalı. Yani Hrantin ki ben katletmediğime göre birileri... Katletmiş olmalı. Evet. Dolayısıyla hani benim de bundan muaf durmam çok mümkün değil. Burada bir tarafız, evet. Yani ben taraf olduğumu düşünüyorum ve bu tarafta duruyorum. Bu taraftan bakıp, evet bunları da e, bir roman'a nasıl yedirebiliriz? Bir roman kurgusu içerisinde hmm. tabii ki nasıl anlatabiliriz e, mantığı bende vardı ve bu bu romanın içerisinde de evet bu yaşadığımız şeyleri biraz farklı bir kurguyla, biraz farklı bir e, teknikle anlatmaya çalıştım. Kaçınılmaz bir şekilde anlatmaya evet. çalıştım. Çünkü e, bundan bana sorarsanız... E, ...sanatsal damarları var olan insanların... ...kaçmaması gerekiyor böyle şeylerden. E, ben de pek kaçma taraftarı değilim. Tam olayın içerisine bodozlamadan dalma taraftarıyım. O yüzden de kitab Zuhur... ...böyle bir eksenli roman olarak var oldu diye düşünüyorum ben. Yok e, yani iyi ki de e, bu şekilde deneysel bir... Ee, çalışmaya e, şey yapmışsın zaten ama e, o şey gibi geliyor şimdi senin de söylediklerin üzerinden tekrar düşününce e, gerçekliğin ger tırnak içinde artık e, gerçek dediğimiz hayatımızın yaşadığımız e, o şeyin kendisi fantastikleştikçe zaten onu e, gerçekçiymiş gibi yazmaya başladığımızda e, garip durmaya başlıyor. Evet. O yeni bir dil, yeni bir e, belki teknik yöntem vesaire neyse e, edebiyatta e, Başka bulmaya zorluyor biçimi. galiba e, yazarları. E, Poe'nun çok güzel bir lafı var Edgar Allan Poe'nun. Gerçekler her zaman kuyunun dibinde değildir der. Yani i̇şte. biz onları e, va, derin vadilerin derinliklerinde ararız. Ama aslında o gerçekler dağların doruklarındadır. Da böyle, hakikat dediğin böyle göklerde evet. bir yerde değil. Yani... Evet hakikaten de gerçekler kuyuların dibinde değil. Yani biz bunları görüyoruz ortalarda bir şeyler oluyor ve bunlar sanki bir oyunmuş gibi bize sunuluyor. Ben biraz aslında romanı kurgularken de aslında bu oyunculuk mantığı üzerine kurguladım. Evet, yani evet, evet. bizde her şey oyun, her şey oyunmuş gibi gösteriliyor. Sanki her şey hayal perdesinin arkasındaymış gibi gösteriliyor. Herkes o onun ne olduğunu çok iyi biliyor ama aynı zamanda kimse de bilmemezlikten geliyor. Dolayısıyla hani bunları kurgularken başka türlü söyleme olanağını da pekiştirerek söylemeniz gerekiyor. Ben işte tam da bunu aslında bakarsanız yapmaya çalıştım. Başka türlü söylenebilir mi bunlar? Evet. evet. başka türlü söylenebilir. Edebiyatın bize kattığı da aslında böyle bir şeydir. Edebiyat zaten başka türlü söyleme biçimidir. Evet. Yani neyi söylerseniz söyleyin. Hangi biçimini kullanırsanız kullanın ama kelimelerle haşirleşirsiniz ve kelimelerle... Yaşıyorsunuz. Dolayısıyla o kelimeler işte bir araya gelip cümle olmaya başlıyor. O cümleler bir araya gelip başka bir anlam yaratmaya başlıyor kendi içerisinde. Dolayısıyla var olan her şeyi başka türlü anlatmaya çalışıyorsunuz. Edebiyatın çekiciliği biraz bu tarafta. Yani bunların dışında kalan şey ise politik angajmanlar ya da politik argümanlar evet. olmaya başlıyor. Dolayısıyla hani böyle de bakılabilir tabii pek çok olaya. Ama ben hani daha edebiyatın durduğu yerden bakmaya çalıştım. Bunu kurgularken de kitabı huzuru kurgularken de bu oyunculuk mantığını dediğim gibi hani başka türlü söyleme mantığını işin içerisine katmaya çalıştım ama politik bir noktadan bakmaya çalıştım. Yani dışarıda da konuştuğumuz biçimle yani hani kitabın bölüm başlıklarına baktığınız zaman hani bizim Karagöz evet. ve ki evet. bölüm başlıklarıyla e, parçaladım ben romanı. İşte Mukaddime, Muhaveri, Fasıl gibi e, bu aslına bakarsanız bir oyun. Bir gölge oyunu, oyunu yaşatıyoruz. Yani. Aynı zamanda bir orta oyunu. Evet. Her şey ortada oynanıyor. Her şey görünüyor. Yani izleyen, oynayanların ne yaptığını çok iyi biliyor. Ee, oynayanlar da izleyenleri görüyor. Ama sanki her şey hayal perdesindeymiş gibi. Bir karagöz, Hacivat kukla oyunuymuş gibi. Bize tırnak içinde söylüyorum. Yutturulmaya çalışılıyor. Evet. Ama tabii kim yutuyor bunları bilmiyorum ama en azından hani ben yutmayan tarafta olarak <gülüyor> e, böyle bir kitabı yazdığımı düşünüyorum. O yüzden hani e, önemsiyorum. Söylem açısından önemsiyorum. Söylediği evet. şeyler açısından önemsiyorum. Ve en çok da kurgusu açısından önemsiyorum. E, biraz zor bir evet, kurgu evet, olduğunu evet. düşünüyorum. çünkü yüzeyselliği yani, dilinin ve içeriğinin yanında e, şeyinde de, tekniğinde de var. Kurgu tekniğinde de var. İşte işte bu risk olan tarafı. O başta o ciddi bir sorduğumuz risk. soruya geldi. O biraz risk tarafı ama risk almak güzel bir şey. Yani çünkü e, sanat risk almayla Gelişen bir şey, hı hı. pekişen bir şey aynı zamanda. Bütün avantgardlar kendini hep deneysellik üzerine var ettiler. Ve deneysellik üzerinden yola çıkarak e, yeni bir sanat tartışması ve yeni bir sanatsal gelenek yarattıklarını düşünüyorum avantgardların. E, ben bu anlamıyla avantgard olduğunu söylemiyorum tabii. Sümmi <gülüyor> haşa. <gülüyor> Ama e, böyle bir niyetim var. Hani yeni hı hı. bir şey söylemek gerekiyor, yeni bir üslup denemek gerekiyor. Edebiyat arama biçimidir aynı zamanda. Evet, evet, ee, evet. Sanat da arama biçimidir. Dolayısıyla neyi aradığınız çok önemli olduğu gibi, nasıl aradığınız çok önemli olduğu gibi o aradığınız şeyle neyi anlatacağınız da çok önemlidir. Evet kesinlikle öyle. Yani o e, yeni bir şeyi söyleme e, derdini hakikaten çok önemsiyorum. Böyle hani her tarafta e, yazılır söylenir ya işte e, bunca e, yıllar geçti kardeşim. 5000 e, yıldır e, insanoğlu yazıya çözüyor. Dolayısıyla artık... ...yazılacak, söylenecek, yeni bir şey kalmadı... Evet. ...sadece bir takım oyunlar yapacağız... ...işte farklı şeyler yapacağız... ...falan filan... ...buna inanmak istemiyorum... Hı hı. ...yani belki doğrudur... ...doğru da olabilir... ...ama inanmak istemiyorum şahsen... ...yani yoksa... E, ne niye, yapacağız niye, ...niye yazıyorsun, çiziyorsun yani oturup hep beraber su evet, içelim. Yani. O, zaman. o zaman dönelim <gülüyor> ya, işte şeyden. E, Tutkidi Desten bilmem ne. <gülüyor> Oradan bahsedelim. başlayalım. Bir daha okuyalım yani. Yani şu aslına bakarsanız bir gerçek olabilir. Gök kubbe altında söylememiş laf yoktur. Bu bir kalıptır. Edebiyatçılar ve edebiyat kuramcıları bunu iyi bilir. Hakikaten de gök kubbe altında söylemedik bir laf yok. Laf ee, yok ama ama edebiyat şöyle gelişiyor zaten. Gök kubbe altında böyle bir dünyada da yaşanmadı. Evet. Bir de şöyle yani, bir şey yani e, edebiyat yeni bir laf söyleyeyim üzerine gelişmiyor zaten. Yani edebiyat evet. var olan lafları nasıl söyleyebilirim üzerine gelişiyor aslında. Tabii tabii yani aforizma sanatı değil Mesela, sonuçta edebiyat. Mesela evet yani güzel hani güzel söz söyleme tabii. üzerine kurgulamıyoruz hayatı. Öyle ya yazan da yazarlarımız da var ama. Vardır muhtemelen ama e, bu da kötü bir şey değil yani ama hani edebi bir ...noktadan baktığınız zaman... ...estetik algı noktasından baktığımız zaman... ...hani bizi tatmin edip etmediği... bizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla... ...yeni bir söz söylemekten ziyade... E, ...var olan sözleri... ...daha farklı biçimlerde... ...arama sanatıdır aynı zamanda. Hı. Sanatın kendisi bir, bir noktada arama sanatıdır. Yoksa hiç kimse Shakespeare'den sonra... ...hiçbir şey yazamaz. E, e işte. Tam yani, da bunu evet, söylemeye çalıştık. O zaman hepimiz şey, yani. Shakespeare okuruz. Evet, yani. Keyif alırız zaten Shakespeare okumaktan. Ama zaten Shakespeare her şeyi yazmış... Her şeyi söylemiş. O zaman biz ne yapacağız? Sanat buradan başlamıyor. Biz ne yapacağız sorusunu sormaktan Kimdi başlamıyor. Kimdi biri söylemişti şey. Cervantes ve Shakespeare'den sonra edebiyat yapmanın anlamı yok gibisinden Gibi. bir bir şey söyleyen biri vardı. Unuttum şimdi yani, ama. Buydu yani hani. Onlar zaten ortaya koymuşlar. Evet yani, yani hani onlardan sonra o zaman hiçbir şey yapmamamız gerekiyor hakikaten bizim ama. Hayır yani sanat. ...söylenmiş olan sözleri bile... ...bir anlamıyla tersine çevirme sanatıdır. Palimpsest böyle doğmuş bir şeydir. Evet. Yani yazılan bir şeyi yeniden yazma... ...söylenen bir şeyi yeniden söyleme biçimi... ...ve her dönem... ...kendi gerçekliğini bu anlamıyla... ...yaratmaya başlıyor aslında bakarsanız. Hı, işte, Dolayısıyla işte. her dönem kendi gerçekliğini... ...yaratırken... E, ...bu da birisinin sözüydü ama... ...şu anda kim olduğunu hatırlamıyorum... ...bir edebiyat kuramcısının sözüydü. Her dönem kendi gerçekliğini yaratır... E, bu gerçekliği yaratırken evet herkes toplumsal cinayetlerden bahsedebilir. Herkes sınıfsal kinden bahsedebilir. Herkes aşktan bahsedebilir. Herkes cinsellikten bahsedebilir. Ama bunları nasıl söylediğiniz ve hangi biçimiyle söylediğiniz sizi sizin sanatınızı devrimcileştirir. Tabii. Dolayısıyla hani bu noktadan itibaren evet söylenecek her şey bitmiştir ama aynı zamanda bitmemiştir de. Çünkü söyleyen bitmedikten sonra... İnsan bitmedikten sonra söylenecek her şey vardır aslına bakarsanız. Evet, bu evet. bir totoloji. Ama yaşam zaten totolojilerden oluşuyor. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Her şey bir oyun çünkü bu noktadan baktığınız evet, zaman. Artık. Sanat bu noktaya gelmiş durumda. Yani edebiyat da aslında bu noktaya gelmiş durumda. Hani oyunlardan... E çünkü gündelik hayatımız bütün bütüne bir simülak haline geldi. Evet, yani. aynen öyle bir şey. Yani postmodernizm de aslında... Postmodernizmin bizi getirdiği yer de böyle. Yani postmodernizm bizi getirdiği yer... Siyaseten hiçleşme noktasına getirdi. Sanki her şey ölmüş ve her şey tükenmiş noktasına gelmeye başladık. Ama edebiyat açısından baktığımız zaman sanatsal açıdan baktığımız zaman çok farklı biçim araçlarının içerisine de soktu bizi. Evet. Dolayısıyla hani o motivasyonla ve o yönelim içerisine girdiğimiz andan itibaren evet onun olanaklarıyla başka türlü şeyler... Yapabiliriz diye düşündük ve bütün edebiyatçılar da bunun üzerine çalışmaya başladılar. İyi ki de yaptılar. Ben de aslında kitabı huzurda bunu düşündü ve bunu yaptım. Yoksa hani benim kitabı zorunda söylediğim şeyler yeni şeyler değil. En azından <gülüyor> bunu söyleyelim yani. Ee, peki e, kitabınla ilgili e, benim yegane takıldığım ve e, onu da e, üzerine konuşmuştuk programdan önce. Nokta e, şeyle... <gülüyor> Şimdi sonuçta sen yıllarca bir yandan da sen bir tiyatro oyuncusun ve tiyatro yönetmenliği de yapıyorsun. İşte bir yandan edebiyat kuramı üzerine çalışmaların, okumaların, yazmaların, makalelerin var. Bir tarafta böyle bir birikim ama bir tarafta da bunun pratiği, roman yazmak meselesi var. Şimdi roman içerisinde kitabı zuhurun içerisinde öyle noktalar var ki aa işte burada e, şey e, kuramcı e, Bülent Yıldız konuşuyor. Bilen adam konuşuyor. Bilen adam <gülüyor> konuşuyor e, diyorsun. Ama onlar üzerine seninle konuşmaya başladığımızda ortaya çıkıyor ki bazı noktalarının sen bile farkında değilmişsin. Evet. Bilgiyle e, ve aslında bir açıdan hakikatle e, yazarın kurduğu böyle bir ee, ...bıçak sırtı bir ilişki var anlaşılan. Evet. Yani, yani... Bütün bütüne bilerek yazamıyorsun. Ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum öyle bir şeyin. Ee, en azından... ...yazmadan önce yani roman yazmadan önce... ...kuramsal olarak hani... ...bunun pek mümkün olmayacağını zaten... ...teorik olarak tasarlardım hep kafamda. Hı -hı. Ama pratik olarak yazdığınız zaman... ...şöyle bir şeyin farkına varıyorsunuz. Hakikaten de yaptığınız her kurgu... ...bir anlamıyla boşa çıkabiliyor. <gülüyor> Çünkü... Bir şey kurguluyorsunuz kafanızda. Ve o yazma süreci içerisinde o kurgu bir anlamıyla anlamsızlaşmaya başlıyor. Ve sizi bambaşka yerlere götürmeye başlıyor. Bu anlamıyla zaten hani çok romanın kendisi aslında deneysel bir şey. Evet. Dolayısıyla hani... O sürecin de, kendisi. Tabii ki. Hani bunu mesela hep okumuşumdur. Başka yerlerde falan söyledim bunu birkaç kere. Hani eski yazarları falan okurken hep şöyle söy şeyler söylerdi yazarlar. Ya işte hani karakter kendi kendini yazdırıyor evet, falan evet. gibi kalıplar çok kullanılır. Bunu hakikaten de roman yazmaya başladığımda ben de hissettim ve yaşadım. Hakikaten de öyle bir şey oluyor. Çünkü hani bir kafanızda hani nereye gideceğinizi istinaden bir yol elbette var. Ama bazen öyle bir şey oluyor ki karakter anlamsız şeyler yapmaya başlıyor. Evet. Sizin üzerinizde tahakküm kurmaya başlıyor ve siz farkında olmadan sizin iradenizden bağımsız olarak karakter sizi yönlendirmeye başlıyor. Bir bakıyorsunuz çıkmaz bir sokağa girmişsiniz. E, Paul Pavlaster mesela bunu bir romanında yapıyor. Cam Kenti yanılmıyorsan. Hmm. Hani öyle bir şey New yazıyor. York evet, New York üçlemesinde. Öyle bir şey yazıyor ki karakter karakteri bir yere kapatıyor. Evet. Sonra durup kendi kendine yazar tartışıyor. Ya ben buraya kapattım bu karakteri ama şimdi ne yapacağım ne da kurtaracağım buradan gibi. Bunun aslında ben roman yazdıktan sonra şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. E, Paul Pavlaster'in bunu kafasında kurgulamadığını düşünüyorum. Bu, bu çünkü kurgulanabilecek e, bir deney, şey değil. Deneyi evet. deneyimlediği bir. Çünkü hakikaten başka bir şey kurgulamıştır muhtemelen o. Onu yazarken karakter bambaşka bir hareket sergilemiştir ona. O hareketin peşinden gitmiştir ve çıkmaz bir sokağa girmiştir. Tabii. Şimdi bunu oyun haline getirmek ve bunu edebi bir materyal haline getirmek yazarlık üneridir. Evet. Yani Paulo Oster bu anlamıyla iyi bir yazarlık üneri sergilen bir insandır. Gerçi başbakan çok tanımıyor Paulo Oster ama biz tanıyoruz. <gülüyor> bu açıdan da seviyoruz Paulo Oster. Onun inşallah yani. Atatürk <gülüyor> filminde göreceğiz. Ha, evet. Yani netice itibariyle şu aslına bakarsanız. Yani hiçbir yazarın ben... Bir roman kurgularken baştan sona kurguladığını ve bu kurguya tabi olduğunu düşünemiyorum. Gelecek dediğin godo gel, gelmeyebiliyor Gelmeyebilir mesela Gelmeyebilir mesela. Evet yani e, kafanızda tasarladınız <gülüyor> tamam neye gönderme yaptığını anlıyorum. Kitapta bir karaktere gönderme yapıyorsun sen. Evet ben öyle bir şey tasarlamıştım. Yani hakikaten de gelecekti yani kızıl yani, saçlı. Bana öyle söylemişti. <gülüyor> bana öyle söylemişti kızıl saçlı ilahe. Geleceğim demişti ama öyle bir şey oldu ki gelmedi. Sonra da hani gelmemesiyle kaldı öyle romanın evet. içerisinde. Başka bir sürü şey de öyle oldu. Yani hani başka bir şey kurguladığım hani bütün karakterlerin hmm. bir işte zindan diye tabir ettiğimiz kara evde evet. bir araya gelmesi hikayesi benim romanı yazarken hiç kurguladığım bir şey değildi mesela. Hmm. Bu da tesadüfen gelişen bir şey olmaya başladı. Birden bir baktım hakikaten ama öyle bir şey yani farkında değilim bir o yazma süreci içerisinde artık ne yapmışsam ne olmuşsa bana birden bir baktım hepsi kara evde. Hmm. Yani kendiliğinden oraya gelmişler. Ben bunu kurgulamamıştım. Dolayısıyla hani az önce söylediğimiz şey baştan kurguladığınız şeye gitmeyebilir. Tabii bu hangi tarzda ve biçimde roman yazdığınıza da bağlı. Ama ben son derece gerçekçi ya da naturalist romanların bile böyle olduğunu düşünmüyorum. Evet yani Belki bana da öyle geliyor. Belki çok büyük bir laf söylüyoruz burada bunu söylemekle ama ben ...içsel bir şey olarak söylüyorum. Biraz da hani kuramsal açıdan da bakabilirim. O taraftan da bakabiliriz olarak söylüyorum. illa öyle yazılmış romanlar vardır da... E, ...tam da bu nedenle böyle bir e, şeyle yazıldıkları için... ...bugün belki de isimlerini hatırlamıyoruzdur. Ya muhtemelen, evet. Yani. Ama yani e, ele aldığınız bir konu... ...hayat da böyledir biraz aslına bakarsanız. Hani tesadüflerden ibaret olabiliyor bazen. Hani bir yere gitmek için çıkmışsınızdır... ...bir telefon gelir... Küt diye yani gelemiyorum evet. diye başka bir yere gidersiniz. Yani bugün içmeyeceğim dersiniz ama hava çok güzeldir, canınız içmek. Yani hayat böyle belirsizliklerle dolu bir şeydir. Son derece relatif bir şey söylüyoruz ama evet hayat ne yazık ki belirsizliklerle dolu bir şeydir. Evet, Dolayısıyla yani. hani her şey belirli, sınırlı ve kalıplarla e, algılanabilecek bir dünya değildir. E, roman zaten böyle kurgusal bir şey yapıyorsunuz. Ne kadar gerçeklerden bahsetseniz de kurgusal bir şey netice itibariyle bir belirsizlik taşımak zorunda. Evet, yani Evet bu e, belirsizlik e, şeyi zaten romanın e, bütününe aslında e, işlemiş ve e, yansıyan bir şey e, özellikle de ilk e, 50-100 sayfa kadar e, diyebilirim hatta 100 değil 50-60-70 e, sularına Tezabü kadar e, şeyi e, hakikat e, ve yazar ...şeyinin kendisini tartışıyorsun. Evet. O işte yazar öldü... E, ...tartışmalarını... E, ...yapıyorsun mesela orada. E, çünkü yazar öldü. Yani... <gülüyor> <gülüyor> yani... E, öl, ...ölme sözü tabii... ...metaforik bir anlam tabii. orada. Yani, yani yazar... Tanrı öldüdeki gibi. Bir. Tabii yani... hani ...yazar öldü derken hani... ...orada... ...roman karakterlerinden... ...boyoz ve tartıştığı... ...bir evet. şeydir o... E, Şimdi isimler de aslına bakarsanız öyledir. Boyoz ve Cibır. Yani evet. mesela Cibır ismi olmayan yok bir karakterdir evet. aslına evet. bakarsanız. Çünkü kendi dilini konuşamayan bir insan yoktur. Evet. Aynı zamanda Boyoz da böyle bir tiptir. Çünkü yaşamda böyle isimlerle karşılaşmayız biz. E, romandaki tartıştıkları şey hani yazar öldü. Kuramsal açıdan Foucault'un söylediği şey değil tabii. Aynı zamanda o. Bir anlamıyla Hı -hı. o yazar öldü. Ama buradaki mevzu önemli olan... Anlam ve söylemi çoğaltabilmek ekseninde hı hı. kurgulandı. Hani e, romanda Cıbır'ın Boyaz'a söylediği şey. Ya önemli olan kimin ne söylediği değil. Önemli olan söze söz katabilmek. Evet. Cümleye cümle katabilmek ve o anlamları çoğaltabilmek. Tabii her ne kadar Boyoz buna ikna olmayıp yok ben anlamam öyle şeylerden. Bana tafra yapmana gerek yok. Benle adam gibi konuş metaforlarla üstüme gelme dese de ama hakikat böyle bir şeydir. Kimin ne söylediğinden ziyade nasıl söylendi ve o söylenen şeyin ne olduğu önemlidir. E, romanda bunu tartışmamın en önemli nedenlerinden birisi şu. Bunu önemsiyorum çünkü e, yazarların belirsizleşmeye başladığı hı hı. bir ortamda bir söylem biçiminde bir edebi kurgu içerisinde e, anlamlar ön plana çıkmaya başlar. Evet. Dolayısıyla söylemler ön plana çıkmaya başlar. O yüzden kimin söylediğinden ziyade ne söylendiğine bakılmaya çalışılır. Ve hani romanda bu karakterlerin de ben bunu bunu tartıştırmaya çalıştım. Bu da sonradan romana eklenen bir şeydi. Ama bunu açıklamayalım. Peki. Yani bunu açıklamayalım. <gülüyor> Pekala. E, zaten tam da e, şey oldu. E, süremizin sonuna geldik. E, ne yazık ki. E, Bülent Yıldız... E, Geldiğin için çok teşekkürler. E, ayaklarına sağlık. Ankara'da e, yaşıyorsun. Sen de e, evet. Eryaman'daki e, Ankara hatları vapurundan <gülüyor> evet. e, yolcularından birisi aslında. Evet aynen öyle. E, ben teşekkür ederim. Beni programıza konuk ettiğiniz için. Sağ olasın. E, bu arada başta sen söyledin ve Şöyle oku dedi Bu vesileyle o Beyzatçı'nın senarist arkadaşlara da buradan teşekkür edeyim ben. Evet. Onlar bana böyle Sağ bir olsunlar. E, nezaket şeyi gösterdiler. Romanı orada konuk ettiler. Ercan'a ve Emrah'a ve Birola da teşekkür ediyorum ben burada. Peki. <gülüyor> sağ ol teşekkür Peki. Ederim, biz sağ ol. de buradan selam söylemiş olalım. Efendim bu akşam Bülent Yıldız ile ilk romanı kitabı Zuhur üzerinden hareketle kitabı Zuhur ve edebiyat eleştiri kuram üzerine küçük bir sohbet gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere matbaa et gmail.com mail adresimizi ve Facebook sayfasını iletişim için hatırlatmış olarak. İyi akşamlar diliyorum. Matbuat Dünyası. Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık.